Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler diliyorum Ben Deniz Ahmet Taş getiren e, İslam'dan Hayata Ölçüler programı içerisinde Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Bugün e, yine hayatımıza İslam'dan ölçüler taşıma hayatımızı İslam'la yeniden belirleme noktasında müzakerelerimize devam edeceğiz. Ee, i̇man e, esaslarımız, amentümüz hayatımıza nasıl yansımalı konusunu e, konuşuyorduk. Onun başında da e, Allah'a iman e, yani iman esaslarımızın e, ilki olan Allah'a iman nasıl anlaşılmalı, hayatımıza nasıl e, tesir etmeli, bunun üzerinde duruyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim gazeteciliğimiz de olduğu için medyaya da bakıyoruz. Bugün önümde bir haber var, hocam oradan e, başlayalım <gülüyor> e, diye düşünüyorum. İzin verirseniz, önce hoş geldiniz diyeyim tekrar. Hoş bulduk ee, Ondan sonra, kan davasıyla gelen katliam. Haberin başlığı, bir, bir gazetenin manşeti bu. İşte beş kişi öldürülmüş kan davası sebebiyle. Ölenlerden ikisi çocuk, bir kadın var. Ee, öldürülmüş, Mardin'in Savur ilçesinde. Şimdi mesela böyle bir şeye nasıl bakmalı? Yani burada e, diyelim öldüren insanın e, Müslümanlığı söz konusu ise e, nasıl bir Müslümanlıktır bu? Bu kişinin e, mesela Allah Teala ile ilişkisi nedir? Yani burada bir amentü varsa yani bu amentü nasıl bir amentüdür ki? Yani beş kişinin işte bir kan davası içine giriliyor, beş kişi öldürülüyor e, vesaire. Yani siz de mesela böyle bir başlığın insanın amentüsüyle ilgili olduğunu düşünür müsünüz? Yani genel olarak insanımız işe bir de böyle bakmalı mı? Yani biz böyle bir büyük günah değil mi? insan öldürmek büyük günah sayılıyor. Böyle bir büyük günah içine girdiğimizde e, yani imanımızda da bir şeyler olur mu? Allah ile ilişkimizde de bir şeyler olur mu? Amentümüzde bir eksiklik söz konusu mu ki? E, bu tarz şeyler yani Bazen de yani böyle bir cinayet katil değil de daha farklı ihlaller de söz konusu olabilir. Evet. Nasıl bakmalı buradan yani sizi meseleyi amen tüyle ilgilendirir misiniz hocam? Şimdi evvela bir insan öldürmek beş değil bir insan öldürmek bütün insanlığı toprağın altına gömmek gibi. Evet, Kur'an Kur öyle yani Kur'an'ın temel ölçüsü evet, bu evet. ve ebedi cehennem tehdidi var evet, maazallah evet. imansızlık sözünü kullanmayalım evet. ee, yani o Allah Teala'nın bildiği bir şey fakat tehlike bu ee, imanla bağlantısına gelince biz insanı Allah Teala'nın ehseni takvim ve safilin dediğimiz iki uç noktada bulunabilecek kıvamda yarattığın yani insan evet, Gidip gelebilecek En bu. iyi seviyede de olur en kötü seviyede de olur Evet İsimler üzerinden e, benzetme yaparsak Ebu Bekir radıyallahu anh da olur her insan Ebu Cehil lanetli de olur Evet Her insanı yaratırken Allah Teala Ve yedeyna hun necdeyin buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim İki tarafa da uygun yaratıyor evet. yani Bir insan Yeryüzünün en güzel Ahlaklı faziletli insan Olma istidadına sahip yaratılıyor Evet En ters tarafta şirretliğin Başında gelecek bir insan olma Kabiliyeti de insana veriliyor İman dediğimiz şey Bu Orta yerde yaratılmış insanı artı En son noktaya doğru çeken Gücün adıdır Evet İman yoksa zaten eksi tarafta kalıyor insan. Evet. İman varsa ortadan yukarı doğru, bu bekirlik makamına doğru yükselmeye başlıyor. İman güçlü oldukça, iman aktif oldukça, meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman, Allahu Teala'nın zatına gerçek manada iman yerine oturdukça beş kişinin katili değil. Beş sivri sineğin bile öldürülmesine razı olmaz bir insan çıkıyor ortaya evet. O yüzden işte anne baba çok mesul Çocuğuna bu imanı yüzde evet. yüz başlayamadığından. Bunun için bir muallim ayağının dibinde kırk sene şükredilmeye değer bulunuyor Hayrı öğretiyor çünkü evet. Yani insan ortada yaratılmış büyük bir tohum gibi Toprağını uygun bulursan orada koca bir çınar oluyor Yoksa çürüyor Depoda evet. çürüyebiliyor Suloda çürüyebiliyor Bu sebeple iman Yeryüzünde gerek Şahıslar olarak ve gerekse Toplumlar olarak bulunduğu sürece Bu katliamlardan Bu kötülüklerden Uzak kalınacak İman ya kökten kaldırılıp Götürüldüğünde veyahut da Kalitesi düşürülmüş orijinal ...olmayan bir imanla... ...Müslümanlar, müminler yaşadığı sürece... ...bunlar ortaya çıkacaktır. Bunun en canlı örneği... ...hani bıçakla kesip atmak... ...diye bir deyim var ya... Evet. ...bıçakla kesip attı diyoruz. Ashab-ı kiramın... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden... 5 sene öncesi... ...adı şanı bilinen bir hayattı. Kendi çocuğunu gömen... ...su diye alkol tüketen... ...kaba saba, vuran... kram insanlar... Bunlar uzun bir rehabiliteden geçirilip Medine'ye getirilmediler. Evet. Mekke'den Medine'ye gelişleri olsa olsa 5 gün sürdü. Hadi 10 gün sürsün. diye mi? Evet. Çölde sürdü. Yani bir rehabilitasyon yok ortada. Evet. Bir iman kampına alınmadı bu insanlar. Evet. Yani salı günü ben Medine'ye gideyim iman edeyim dedi Geldim Medine'ye salı günü iman etti evet. Öbür gün bu insanlar meleklerin imreneceği kıvama geldiler Ama özellikle vurguluyorum Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturup bir arapı bu adam ahlaklı olsun diye dua etmedi kimse için evet. Dua ile değil evet. Herhangi bir kimseye bir cips takılmadı Yani böyle bir ilave beyin evet. takılıp Yeni bir insan, yeni bir insan ameliyatla beyin dönüşümü evet, yapılmadı. Yapılmadı, evet. Üç, bu insanlar uzun süreli kampa alınmadılar. Bir saatlik kampa bile alınmadılar. Evet. Yani yeni bir Müslümanlık kampı vardı da, ha, onun eğitim, içinde e yorulmadılar. Saat evet. günlerce işte evet. namaz için bile kampa alınmadılar. Orada kılarken gördüler. Mesela bir sürü hadislerde görüyoruz. Zabi ee, namaz kılarken gülüyor mesela. Zabi evet. namaz kılarken konuşuyor mesela. Demek ki bir eğitimi alınmadılar. Mescidin içinde zamanla yoğruldular. İbadetleri pratikle öğrendiler. Evet, ibadetleri Ama özellikle. ne oldu? Babasının karısıyla evlenecek kapasitede insanlardı bunlar. Kur'an'dan öğreniyoruz. Evet. Vahşet. Ya ona yani. uyarıyor Kur'an değil mi? O, o Ya kötü bir şey diyor. Nasıl babanızın karısıyla evleneceksiniz evet, Üvey evet. annenizle yani evlenirse evet, evet. Bu kapasitede insanlar geliyor Mahrem Olan olmayan diye ayırıyor Karşı cinsi evet. Ve ebediyen güvende hissediyor Kadın kendisini ona karşı Yabancı bir evet. kadın bile evet. e, Alkol bir saat içinde yok deniyor Yok oluyor Cinayetten korkuyor Bu insanlar tek şey İman fiilen bunların içine girdi evet. Demek ki Bugün mümin insanlar olduğumuz halde üç kuruş etmez bir beş kuruş etmez deniyor Anadolu ifadesiyle. Evet, evet. Çok basit e, seviyesiz Sevi bir iş için ebedi cehennemde hadi diyelim cehennem ihtimali tövbe edeceksin uzak diyelim. Evet. Ebedi zindanlarda kalacaksın. Hiçbir zaman evinde oturup bir çay içemeyeceksin ömrünün sonuna yani, kadar. Evet, evet. Buna razı oluyor bir insan. Ya da böyle bir işin kiralığı olmaya razı oluyor. O daha seviyesizce. Evet, daha seviyesizce. O daha seviyesizce. Başkasının intikamı için sen ömür boyu zindanda evet. kalıyorsun. Bu insan seviyesini düşünüyoruz, bunun adının mümin olup olmadığını tartışmıyoruz. Yani onu Et tartışmıyoruz. Mi? Belki de bunların yani mümin olduğunu kabul ediyoruz. Varsa varsayıyoruz, varsayıyoruz. varsayıyoruz. mümin olduğunu. Kabul etmek çok zor Varsa varsayalım. <gülüyor> varsayalım. Evet. Yani tabii burada, burada biz en uç. Ya, insani suçlardan birini aldık Yani daha farklı şeyler de olabilir Bir insana aldatmak mesela Yalan söylemek mesela Değil mi yani Hocam gıybet Gıybet, gıybet mesela Öldükten değil mi? sonra etinden kebap yapmak Yapmak gibi yani, tanımlanıyor Kur'an'da Bunlar mesela Yani bunları yapan insan Mesela Allah ile ilişkisi nasıldır Yani mesela Allah görüyor değil mi? Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranış bu. Kur'an'da bunlar böyle bir bildiriliyor. Bunlar şimdi bunu nasıl yapar bir insan? Mesela bu e, ben şunu merak ediyorum oradaki psikolojisi nedir insanın yani tedavi edilmesi gereken yanımız nedir bizim ya yani onu biraz konuşalım çünkü bazen de bunların farkında olmadan ya mesela nasıl bir Allah telakkisi var ki biz onun hududunu veriyoruz, geçi veriyoruz ve bu Burada çok önemli bir nokta var evet, hocam evet. şimdi bir insan iman etti sıfır noktasındaydı evet Şimdi iman etti Artıya doğru yükseltiyor evet, evet Şeytan bu iman ettikten sonra bırakmıyor ki Tekrar eksiye doğru çekiyor evet. Şimdi insanı eksi noktaya Yani kötülüğe doğru çeke, çeken şeyler de Devam ediyor evet. Bu mesela dünya hırsı evet. Mesela ırkçılık evet. Mesela cinsel şehvetimiz evet. Mesela şöhret Mesela koltuk hırsı Bunlar eksi tarafa doğru çeken şeyler Mümin olunca insan evet. eğer dünya hırsını, ırkçılığını, cinsel şehvetini şeriatın ölçülerine yani dinin ölçülerine doğru teslim etmezse İmanı her sabah namazında onu bir kere çağırır Allah en büyüktür gel der Onu bir duyar şöyle bir Meltem gibi geçer o rüzgar Ama içi kavuran o ırkçılık, şehvet ...para hırsı, dünya hırsı... ...akrabaya düşkünlük... E, ...koltuk hırsı... ...makam düşüncesi... ...bunlar... ...24 saat aktif olarak çekiyor... ...yani bir insanın... ...işte cinsel şehveti... ...24 saat devrede, uykudayken bile devrede... Evet. ...eğer iman... ...sadece ezanlardan ibaret olursa... ...Cuma akşamları... ...Kuran okumaktan ibaret olursa... ...bir güç... ...günde 10 dakika çekiyor, öbürü... 23 saat 50 dakika çekiyor olur. Evet. E belli ki her an kayacağı taraf, yani kimliğini koyacağı taraf yoğun çekimin olduğu taraf olacak. Evet. Yani iman tıpkı bir evin kışın ısıtılması gibidir. Yani dışarıda eksi beş derece varken siz artı beş yapacak bir yakıt malzemesi kullanmadığınız sürece evet. dışarıdaki ile. Evet. Dışarı. E, dengeyi kuramazsınız zarar edensiz olursunuz evet. bu da neyi gösteriyor hep söylüyoruz ya mümin iman ettim gittim demekle kalmaz melekleri yanında hissedecek evet. Allah'ın bakışını yanında hissedecek bu da ancak sürekli mümin bir cemaatin içinde olmakla olur haramlardan uzaklaşmakla olur bir de bu asrın başımıza gelen musibeti mubah çılgınlığına ara vermekle mümkündür Hmm. Yani mübahları sınırsız tuttuğumuz zaman, işte hep ekmek örneğini verelim. Ekmek mübahtır ama günde sekiz ekmek, dokuz ekmek yerse bir insan bu mübah harama dönüşür. İnsanı helak eden bir haram olur Ya bu mübah hassasiyetinin onu sınırlı tutma hassasiyetinin, yani genelde sadece mesela işte Allah dostlarına has bir hassasiyet olduğu gibi bir algı var. Halbuki, Allah dostu olmak isteyen herkesin hassasiyet. Herkesin hassasiyet göstermesi. Yani, yani bu da hocam müsaade ederseniz konumuza biraz yan bir taraf açalım. Niye Allah dostları deyince her toplumda on kişiyi ayırıyoruz da Allahü veliyyüllezine <gülüyor> amenü. Evet iman edenlerin yani, velisidir dost, Allah. Evet. Onlar, yani her mümin niye bunu mezar genelde de mezardaki üç kişiye Allah dostuydu Biz Allah düşmanı mı? Öbür taraf Allah düşmanlığı kalıyor. <gülüyor> evet. Yani bu deyim bir defa üzücü oldu. Doğru. Doğru. Yani çok sınırlı insanlara hasretme yani, yani o da kendimizin üstünden bazı şeyleri adeta atmak gibi Değil mi öyle de bir tarafı yani, var Yani onlara mal ediyoruz Onlar da şefaat eder nasıl olsa bize diyoruz Gene kendimize pay çıkarıyoruz aslında evet, evet. Dolaylı olarak dostların eteğinde kalalım diyoruz Dostluk daha üstün bir mertebe Evet. Yani ashab-ı kiramdan Allah onlardan razı olsun Söz ederken Kur'an-ı Kerim'imiz Çoğul zamiri kullanıyor onlar diyor Allah evet, Teala. Evet. Halbuki içlerinden birkaç kişiyi kastediyor o konu mesela. Evet, evet. Ama çoğulu hepsine mahsus. Çünkü ediyor. iman ortak kavram evet. Dolayısıyla burada tekrar konumuza dönelim ben yani bir ara paranteze evet, açayım evet. dedim yani evet. Allah dostları bize düşmanlık kalıyor yoksa Aynen öyle yani. doğru evet. Şimdi burada şeytan 24 saat kışkırtıyor. Evet. Nefsi kullanıyor. Nefis şeytanın Ara şirketi, taşeron şirketi. Onu evet. kullanıyor. Şunu yap bunu yaptık evet. diyor. Ama proje şeytanın projesi. Evet. Çok eskiden beri. E, bu cinayet davasında şeytan ilk defa Kabil ile Habil arasındaki fitneyi körükledi. Evet. Kabil'i kışkırttı. Yani Kabil bir peygamberin yavrusu olarak dünyaya evet. geldi. Bir peygamber çocuğuydu. akşam kadar Adem aleyhisselam'a nasihat ediyor herhalde. Evet, Sabahleyin okşadı. Sokağa gönderdi diyelim bizim deyimlerimizle. Sabahleyin şeytan Adem Aleyhisselam'sız bir on dakikayı fırsat bilip cinayeti işletti ona evet. dolayısıyla bizim şimdi evimizdeki televizyon yayını evimize koyduğumuz gazetelerimiz arkadaş çevremiz mesela gittiğimiz düğünlerimiz evet. mesela oturduğumuz bir çay bahçemiz mesela okul arkadaşlarımız mesela iş yeri arkadaşlarımız izlediğimiz haberler evet. bütün bunları topladığımızda ne tarafa doğru çekiliyoruz bellidir Yani aldığımız mesajlar bunlar Bütün bunlar mesaj kaynaklı Biz bir haber bülteni evet. izlediğimizi zannediyoruz evet. Hayır O haber bülteni bitiyor Televizyon kanalını kapatıyorsun Gazeteyi kapatıyorsun Beynimizde bıraktığı izi ölçemiyoruz ama. Evet, 20 ölçemiyoruz. sene sonra belki O haber karşımıza çıkıyor evet, evet. Şimdi bu cinayete bulaşan insan Allah hidayet nasip etsin Cehennemden muhafaza buyursun Ebedi cehennemde kalacak İmansız giderse ahirete ki bunun ne kadar imanına gideceği de meçhul çok büyük bir suç işledi buna alet olanlar prim verenler teşvik edenler ee, şimdi bu insanın e, bu cinayeti 3 dakika içinde karar verip işlediğini kimse iddia edemez 30 yıllık birikimdir bu Evet. ya 10 yaşında bir çocuktur her sözü e, iradesiz bir şekilde tamam bunu öldür denip akıbetini düşünmeyecek bir seviyede bir iş yapmıştır Büyük bir insansa yıllarca Namusu korumak yanlış bir şekilde Onun zihnine yerleştirilmiştir Akrabalık yanlış bir şekilde yerleştirilmiştir İşte ağalık Üstün evet. olma yanlış bir Silahın bir insanda müdafaa için değil Saldırı için olacağı Düşüncesi filmlerde Hikayelerde Keloğlan masallarında Hepsinde anlatılmıştır evet. e, Neticede bu Ağzına kadar dolu bir Fıçı gibidir artık Evet İman da sürekli bunu boşaltıp e, hayır dolduracak, temiz dolduracak bir düzeyde değil. Evet. Şer bunu doldurmuştur. Son bir kelimeyle kurtar namusunu dendiğinde namusunu kurtarıp kendi helak olmuştur. Nasıl kurtardıysa. Evet. Namusunu maazallah. Burada üstelik bazen o yani namusu kurtarma dediğiniz şey, yani kan davasında ilk suçu işleyen öldürülmüyor malum. Yok canım o gideli evet. çok olmuştu. O gideli çok, <gülüyor> çok olmuştu. Yani son, çok sonraki insan e, işte e, öldürülmüş hedef olmuş oluyor. Bir kirli çukurun içine atılma sırası bu. Evet, kan evet, davası evet, dediğimiz evet. şey e, aslında bir intikam da değil rolü oynama yani sülalenin evet. rolünü oynama. Hapse girerken övülerek övünçlü bir evet. şekilde yani biz boşuna gelmedik namus evet, davasından evet. geldik. Allah muhafaza buyursun. Burada üstadım Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini böyle ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim zulüm görenin gördüğü zulmü anlatması dışında kötülükleri konuşmayın diyor. Evet. Yani doğru bir olay, hakikaten. Mesela bu medyatik boyutu bu bunun. Evet. Bu şimdi haber verdiği kadar ne kadar bu adama helal lan namusunu kurtarmış dedirttiğini de hesap etmemiz lazım. Evet. O medya rolü açısından. O, o açıdan e, biz bakalım, Biz hocalık evet. açısından <gülüyor> bakalım ama bunun negatif etkisi de var. Doğrudur. Trafik doğru. kazalarının negatif etkisi var. Mesela medyada e, intihar haberlerinin verilmemesi. Yani ahlak olarak benimsenmiştir. Yok genel medya ahlakı çerçevesinde. Yani intihara özendir boyutu olduğu için. Yani, buna rağmen veriliyor tabi veriliyor. Resim da. resimleri gölgeleniyor. Doğru, yani veriliyor. o hassasiyet yani gerçekten çok farklı bir hassasiyet medya açısından onun da. Altını e, çizmiş olduk hocam. Tabi yani kan davası konusunda da e, Allah razı olsun geniş ölçüler verdiniz. O önemli ama yani asıl meselemize de e, dönersek yani ya bu insanın e, bu tür sınırları aşarken yani gıybeti vesaire gibi yani Allah Teala ile ilişkisi. Ee, sanki gündemde olmayan bir ilişki gibi Hıcan, hadis-i şerif bunu evet, bitiriyor evet. zina ederken zina eden evet filan suçu işlerken filan suçu işleyen insan o anda mümin değildir diyor efendim sensin evet ben de o hadisi yani hatırlatacaktım o mümin, yani mümin, mümin yalan değildi. söylerken insan diyor mü, mümin, mümin olarak söylemez yani bu demek ki bir tür kalp krizi gibi o anda akım duruyor Evet. o anda hayatta değilsin sen Evet. Sonra dönebiliyorsan bir daha dönüyorsun evet. ama. Yani bu kadar kötü bir kopma olduktan sonra imandan ne kadar dönüyor insan o da şüpheli evet. bir şey. Yani acaba diyorum burada yani insanların Allah Teala'ya yönelik idraklerinde de bir problem var. mı? Hani Kur'an'da işte vema evet. kaderullahı hakka kadri. Yani Allah Teala'yı yani gerektiği şekilde hakkıyla tanıyamadınız, hakkıyla tanıyamadınız diyor. Yani, takdir edemiyorsunuz. Takdir edemiyorsunuz diyor. Yani nasıl bir şey bu? Yani biz mesela sade insanlar diyelim. Yani sade insanlar. Yani nasıl bir takdir eksiği yaşıyoruz ki? Yani mesela yalan söylüyoruz. Allah Teala yalan söylemeyin, zina etmeyin dediği halde bu bir idrak eksikliği gibi de mi düşünülmeli diyorum ben Bir defa sıfır hatalı insan olmaz evet. Yani illa evet. insanız ufak tefek kırık döküğümüz olacak evet. Sıfır olması mümkün değil Böyle bir beklenti içinde de olmamak evet. lazım evet. Gerçekçi olmak lazım Tabii. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranan da olmaz Evet. O da mümin değil Evet Ortası nedir? Ufak tefek yani hatalar yapan ama anında toparlanan insan evet. insandır. Burada e, polisten korkmakla, kanundan korkmakla, Allah'tan korkmak arasındaki farktır bu. Evet. Yasal olarak suçlu hissetmediği sürece vatandaş kendisini polise karşı dik duruyor. Evet. Çünkü yasaların belirlediği şu hatayı yapmadım ben diyor. Ama evet. hata yapmış da yasa bunu hoş görüyormuş. Evet. Belli ölçüde. Mümin ise mükemmele talip olduğu için. Meleklerle yarışan insan olduğu için yasalar ona izin verse de hatta yasalar soruşturmayacak, kovuşturmayacak olsa bile müminin vicdanı onu ezmeli. Evet. Bu da en başta söylediğimiz gibi bir merhaledir. Bu bir, bir seviyedir. Evet. Yani bu seviyeye Gelinceye kadar savaşacak mümin. Kiminle evet. savaşacak? Nefsiyle, cehaletiyle, bilmezliğiyle, ayet bilmez, hadis bilmezliğiyle savaşacak. Yani burada hatırlarsanız daha önce defalarca konuşmuştuk. Bir mümin âmentü billahi ve diye sayıyor. Tamam bu güzel böyle başlayacak. Ama mesela yatsıdan sonra âmener rasulü okuyun yatın niye diyor Peygamber Efendimiz aleyhisselam bunu da bir düşünecek. Ha. Mesela pek çok mümin kardeşimizin evinde İsterseniz onu kısaca niye okuyun diyor. Yani kısaca bir izah edelim hocam. Yani Evet, niye e, edelim? Çünkü yani şimdi dinleyicimiz de acaba niye diyordu yani değil mi? Onu da merak şimdi, edecek kısaca. Bakara suresinin son 2 ayeti. <gülüyor> evet, son 2 ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bunu her gece yatmadan okuyana o gece yeter diyor. Evet Yazıdan sonra imam efendilere biz bunu okutturuyoruz evet. Aslında el mümin kendisi okumalı Kendisi okumalı Burada Ya da imam efendi okurken kendisi de Tekrar edebilir değil mi hocam Tekrar edebilir ama okunan Kur'an'ı dinlemektir Dinlemek esas yani. olan Dinleyecek evet. evet yatarken de çamaşırını çıkarken okuyabiliriz. insan Musaf'ı evet. okumak diye bir şart yok 10 gün tekrar etse, On 11. gün okuyacak Ezberli. Toplam 3-4 satırlık bir şey evet. Şimdi burada Kökten iman tekrar sayılıyor her akşam. Evet. Ondan sonra Allah'a yalvarılıyor. Zorlandığımız şeyi bize verme Ya Rabbi. Evet. Eski ümmetlere verdiğin eziyetleri bize verme. Kafirlere karşı bize yardım, yardım et, ver. merhamet et. Bir mümin profili iki ayetin içince çiziliyor. Evet. Mümin hatırlı. Bunu mümin körü körüne okuyunca sevap işlemiş oluyor. Evet. Şuurlu bir şekilde okuyunca konstantre olmuş oluyor. Evet, evet. Çok basit bir örnek daha. Mesela kunut duası okuyoruz değil evet. mi vitirde vitir namazında Kunut son e, rekatta son okuduğumuzdur evet. muhteşem bir duadır aslında evet mümin ne yapıyor men evet. son sözleşmede Rabbim ben sana söz veriyorum sana karşı cephe almış hiçbir kafirle facirle artık bir arada durmayacağım diyor. müthiş bir şey sabahleyin bankaya gidemiyorsun bir daha eğer şuurlu <gülüyor> bir şekilde bunu söylediyse? <gülüyor> Yani evet, Mesela gece mi? namazlarında evet. Akşam ve sabah gecelerinde Kafirun ve İhlas suresini Zammüsür olarak okumak sünnettir, sünnettir evet. e, Kafirun ve İhlas suresi Birisi nefi yani Kafirleri reddetme öbürü de Allah Teala'ya kabul etme İhlas evet. suresi Bir anlamsızlık Bulutunun altında Bocalıyoruz biz aslında evet. Bir ne yaptığımızı bilsek ki Asas iman bu zaten Zaten 24 saat tazelenen bir imanla yaşıyoruz biz evet. Yaşatılmamız takdir buyurulmuş Mesela İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir diyor 3 defa okusan Kur'an olur diyor Ya bu bir satır nasıl Kur'an'ın bütününe denk oluyor E Kur'an hep Allah'a anlatan bir kitap olunca İhlas suresi tamamına bile denk olur İhlas evet. suresi adı üstünde evet, evet. Allah anlatıyor Burada hocalarımıza çok iş düşüyor İhlas suresini ezberletirken İhlas ruhu da vermek gerekiyor çocuklar. Evet. Evet. Yani bunu bir parola gibi, yani elektrikli işte bir parola gibi. İhlas da gibi. hocam. Yani insanın hani o vema kaderullah hakkı kadri onu idrak noktasında değil mi? Bize evet verilen bir ölçü, bir çerçeve ihlas. Yani orada siz de çok çok güzel onu yani anlamsızlık bulutu içindeyiz dediniz. Yani belki de asıl zaafımız o Değil mi Yani <gülüyor> o anlamsızlık bulutu bizi nasıl etkiliyor? Yani neleri kaybediyoruz? Ne tür hassasiyetlerden yoksun hale geliyoruz? Yani, bu da e, çok önemli. Hocam kısa bir ara vermemiz lazım Buyurun hocam. Aslında bu Allah Teala ile insan ilişkisi noktasında birtakım felsefi şeyler de var. Yani Allah inancının, sınırlandığı, deizm gibi ondan sonra e, agnostisizm gibi şeyler. Biraz onları da konuşalım. Böyle yanlış idrakler noktasında ikinci bölümde onu da konuşalım diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. Kısa bir ara vereceğiz sonra beraberiz.